Allahu Allah min ash-shaitan ar-rajim. alamin Sallatu ve salamu alayka ya sied evvelin awliyin ve bala'hiin. Ve ila jami' al vel ve Ve ila jami' al-uliayi. Ve Rabbil Rabbi al-alamin. Allahum al-efgar al-husn Anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizin kullarına, mahlukata muamelesini anlamaya çalışırken o muamelenin hangi isimlerden tecelli ettiğini anlayıp Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Marifetullah imana dönüşüyor. Rabbimizi tanıdıkça imanımız artıyor. Allah'a olan aşkımız, muhabbetimiz, teslimiyetimiz, haşiyetimiz, edebimiz artıyor. Tanımayınca, anlamayınca, hiç farkında olmadan Rabbimiz hakkında suizana düşüyoruz, düşmüş oluyoruz. İsyana, küfre, şirke düşmüş oluyoruz. Ama Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Kim Allah hakkında suizanda bulunursa Allah ona gazap eder, ona lanet eder. Rahmetinden mahrum bırakır. Rabbini rahmetinden tanımayınca, Rahman ve Rahim olarak tanımayınca, İlah olarak, seven olarak tanımayınca, Suizanda bulunur Rabbi hakkında. Dolayısıyla Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Gazabına uğramış olur. Rabbini kaybetmiş olur. Sıra Allah'ın tebareke fiiline gelmişti. Mübarek kılar. Tertemiz kılar. Bereketli kılar. <gülüyor> Allah'ın muradı üzerinde evet, gerçekleşen kullardan kılar. Allah önce bunu kendisi için kullandı. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Tebarekellezi biyedihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadir buyurur. Allah mübarektir. Mülk kudretinde olan, hükmünde olan Allah yüceler yücesidir. O her şeye kadirdir. Buyurdu. Allah kendine mübarek dedi. Kur'an'a mübarek buyurur. Mübarektir buyurur. Kabe'ye mübarektir dedi. Mescidi Aksa'ya Mübarektir dedi. Peygamberlerine mübarektir dedi. <gülüyor> <gülüyor> Mukaddes Vadi Tuva'daki ağaca, Tuva'ya mübarek dedi. Aynı şekilde yağmura mübarek dedi. Mübarek bir hayatı yaşamak için evlerinize girdiğinizde, boş bir eve girdiğinizde mübarek bir hayatı yaşamak için evet kendinize selam verin dedi. Mübarek bir neslin sizden gelmesi için evet dua edin dedi. İnşallah ayetlerle beraber bunu anlamaya çalışacağız. <gülüyor> Allah mübarek kullar. Mülkün kudret elinde olan Allah mübarektir. O her şeye kadirdir. Buyuruyor. Allah için olan bir vasıf, bir sıfat başka türlü anlaşılması gerekir. Onu kullarına kullanınca, varlığa, mahlukata kullanınca onu başka türlü anlamak gerekir. Allah zatında mübarektir, subhandır, her türlü eksiklikten münezzehtir. Yaptığı her iş mübarektir yaptığı her muamele, kuruna yaptığı her muamele mübarektir. Mübarek, bereketli demektir. <gülüyor> muamele Allah'tan gelince o sürekli demektir, devamlı demektir, ebedi demektir. Ebedi olsun diye demektir. Kullar da aynı şekilde mübarek olabilmek için Allah'ın mübarek olsun diye emrettiği evet, her emrini yerine getirmeye çalışması gerekir. Öyle ki o da mübarek olsun. Bereketli, sü sürekli, kesintisi olmayan ebedi bir hayatı kazanıp, Allah'ın huzurunda mahşup olmadan işte, herhangi bir sıkıntı yaşamadan tabiri caizse başı dik Rabbinin huzurunda durabilmesidir. Huzuruna layık olabilmesidir. Olabilmesi için çaba gayret sarf edip Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmasıdır. <gülüyor> Allah ayetin devamında Mülk suresinin birinci ayetiydi. Allah mübarektir buyurur. İkinci ayette Allah hanginizin daha güzel yaptığını hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için güzel yapıp güzel olmak için hanginizin hanginizin daha güzel yaptığını İmtihana tabi tutmak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, <gülüyor> aziz ve gıfurdur buyurdu. Bütün izzet, bütün şeref kendisine aittir. Bütün güç, bütün kuvvet, kudret kendisine aittir. Ve o, gıfurdur. Rabbini önce böyle tanı. Bütün izzet ona. Şerefini ondan alıyorsun. Ona itaatten, ona imandan alıyorsun. Bu durumda eksik yapabilirsin. Yanlış yapabilirsin bir beşeri olarak. O gafurdur. O mahfiret eder. Hemen Rabbinden mahfiret dile. Bütün izzetin, bütün şerefin, bütün kudretin Rabbine ait olduğunu unutma. Kendini başkalarına beğendirmeye çalışma. Kendini Rabbine beğendirmen gerekir. Çünkü şerefini ondan alman gerekir. Başkalarının seni beğenip sana seni şerefli zannetmesi, sana şerefli demesi sana bir şey kazandırmaz. Allah sana sen şereflisin dediyse, sen kıymetlisin dediyse, sen değerlisin dediyse, sen kıymetli, değerli, şerefli, izzetli olmuş olursun. Bunun içinde herhangi bir şeyle kirlenince, herhangi bir vesveseyle kirlenince, herhangi bir zanla kirlenince hemen Rabbinden mahfilet dile, izzeti evet, Rabbinden bil, izzeti, şerefi Rabbinden almaya çalış, Rabbinden mahfilet dile ve temizle. Böyle olunca ne olur? Kul, Mübarek bir kul olur. Rabani bir kul olur. Ahirete ait bir kul olmuş olur. Ebedi hayatını kazanan, Allah'ın rızasını kazanan bir kul olur. Dolayısıyla mübarek bir kul olur. Allah Kabe'ye mübarek dedi. Bu durumda Kabe'ye gidenler, hac yapanlar, ömre yapanlar, onunla mübarek olsun diyedir. Hacı yapınca, ömreyi yapınca, Rasulullah Efendimiz öyle buyurmuştu, anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Dolayısıyla mübarek olur, bir kul olur. Mübarek bir kul. Allah'tan izzetini alan, Rabbinden mahfilet dileyen, bununla beraber Rabine kurban eden, kurban olan, kurban her şeyi kurban edebilecek seviyeye gelen mübarek bir kul olur. Onun için Kabe bizim için mübarektir. Kulları için mübarektir. Dolayısıyla kullarını mübarek kılar. Bunun için ayrıca Kabe'yi anlatmaya gerek yoktur. Zaten Kabe'ye gidenler neye gittiğini bilir. Nasıl yapması, tavafi nasıl yapması gerektiğini bilir. Tavafi yaparken Beytullah'ın evinde, o mübarek beytin evin etrafında dönerken o temsilidir. Allah oraya Beytullah dediği için onu tavaf ediyor, etrafında dönüyor ne demektir? Ne demek istiyor? Duası nedir? Duası telbiyedir. "Lebeyk" diyor. "Lebeyk Allahümme lebeyk." "Emret ya Rabbi. Buyur ya Rabbi, emrindeyim ya Rabbi." Bunu söylerken bir tek o anda söylemiyor. Bütün hayatı için bunu söylüyor. "Emrindeyim. Sen neyi emredersen ben onu yerine getiririm." Benim derdim, benim bu hayattaki gayem, senin emrini yerine getirmektir. Yani senin muradının benim üzerimde gerçekleşmesidir. Buna beraber sen benim için neyi takdir etmişsen, benim duamda O'dur. Buyur, emret. Lebbeyke la şerike leke Emret. Emret, senin hiçbir şekilde ortağın yoktur. Hiçbir şeyi sana ortak etmiyorum. Seni tercih ediyorum, senin emrini tercih ediyorum. Seni seviyorum, seni istiyorum, yalnız sana abdoluyorum. Senden başka hiçbir şeye abdolmuyorum, hiçbir şeyi ilah edinmiyorum. Sana hiçbir şeyi şirk koşmuyorum. Benim ilahım sensin, mağbudum sensin, Rabbim sensin. Benim malikim sensin, sahibim sensin, melikim sensin, beni idare eden sensin, beni imtihana tabi tutan sensin, ikram eden sensin, hidayeti gösteren sensin. Bütün güzellik sana aitir. El Esmaul, Hüsna'nın sahibi bir tek sensin. İnnel hamde vel nü'mete leke vel mülk. Kesinlikle, Ham senin içindir, ben seni övüyorum, övgüye layık olan bir tek sensin, eğer bir şeyi öveceksem, senden dolayı överim, senin için överim, senin güzelliğin tecelli ettiği için överim, severim. Eğer bir şey senin övgüne layık olmuşsa, o övgüye layıktır ve ben senin beni övmeni istiyorum, başkalarının övkisini değil senin hamdini, senin övgünü istiyorum. Ham sana mahsustur çünkü övülecek olan da sensin, övecek olan da sensin. Başkalarının beni övmesini değil, senin beni övmeni istiyorum. Onun için senin övdüğün bir kul olmaya çalışıyorum. <gülüyor> Rabbinin halini, imanını kul izhar ediyor orada, beyan ediyor. Allah'a verdiği sözü, vaadi beyan ediyor. Sözünde sadık olduğunu, ahdine vefa gösterdiğini beyan etmiş oluyor. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca mübarek bir kul olur. Mübarek beldede, mübarek Kabe'de Allah'ın oradaki ibadeti emrettiği gibi yapıp, yerine getirip o da mübarek bir kul olur. Gönlü Kabe'ye döner. Gönlü beytullah olmuş olur. Dolayısıyla mübarek bir kul olmuş olur. Onun için ibadetler bizi mübarek kıldığı için, kıldığı için ibadettir, abdiyettir. Bizi Rabbimize yaklaştırdığı için, gönlümüzü beytullah yaptığı için Rahmanın arşi yaptığı içindir. Bütün ibadetleri böyle anlamamız gerekir. İnşallah ibadetlerimiz bizi mübarek kılar. Allah Mescidi Asaya mübarek dedi. Gecenin bir bölümünde ona en büyük ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu Mescid-i Haram'dan evet, mübarek olan Mescid-i Haram'dan gene çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah Subhan'dır. O her şeyi işiten her şeyi görendir. Allah onu mübarek bir belleden, beytten, beytullah'tan başka mübarek bir beyte, mescidi harama yürütüyor, götürüyor. Ayetlerini göstermek için. Neden mescidi Aksa'ya götürüyor? Genel olarak peygamberler o bölgede yaşamışlar, vahyin indiği bölgedir, peygamberlerin geldiği yerdir. Eğer oraya yürütmüşse peygamberlerle beraber etmiştir, orada muhatap etmiştir. Allah bize neden anlatıyor bunu? Buradan bizim ne anlamamız gerekir? Nasıl ki kendi Peygamberimize iman ediyorsak Resulullah Efendimiz'e iman ediyor onu kendimize örnek alıyor ona tabi oluyorsak bütün Peygamberlere iman etmemiz gerekir imanın şartıdır bu Peygamberleri arasında fark gözetmeyin buyurdu Elbette ki aralarında dereceler vardır ama peygamber olarak aralarında fark gözetmeyin buyurdu. Hepsi Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın bize haber verdiği peygamberler bizim için hayatları örnek olanlardır. Hayatlarından Allah kesitler anlatıyor, bölümler, kısalar anlatıyor. Örnek aralım diye. Onların tabi tutulduğu, imtihanlara karşı ortaya koyduğu tavrı bizde Onlara iman etmiş müminler olarak onların gösterdiği tavrı gösterelim diyedir. Gösterince ne olur? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürümüş oluruz. Gönlümüz onlarla beraber olmuş olur. Dolayısıyla Allah'ın evet, en büyük ayetlerini görmeye layık hale miraca, gönlümüz miraca layık hale gelmiş olur. <gülüyor> Buna sonra bir de Allah subhandır buyurdu. En büyük ayetlere Allah seni şahit kalacak ama öyle aklınla, ilminle böyle düşünüp anlayamazsın. Allah ikram edince seni buna şahit, en büyük ayetlere şahit kılınca anlamış olursun. Seni miraca alınca şahit olursun. Orada Allah'ın cemalini müşahede vardır. Bütün veliler Allah'ın cemalini müşahede etmiştir. Bütün velilerin manevi miracı vardır. Allah bunu ikram edince ama ikram ikram edince anlarsın, ikram etmeden önce Rabbin hakkında evet, düşünme, zati hakkında düşünme. Bu tecelliyi evet, bu tecelli düşünmenden, anlamandan Allah subhandır, münezzehtir. Ancak senin şahit kalınca anlamış olursun. İnşallah biz de Resulullah Efendimiz'e iman ettiğimiz gibi iman ederiz. Bütün peygamberlerin iman ettiği gibi iman ederiz. Onlar imtihana tabi tutulunca nasıl bir kul olarak o imtihanları kazandılarsa sabrettilerse, şükrettilerse, Allah'a güvenip tevekkül ettilerse inşallah biz de onların yolunda yürüyüp onların kazandığını kazanacağız inşallah. <gülüyor> Hz. İsa buyuruyordu, Allah ayet-i buyurdu. <gülüyor> Nerede olursam olayım, O Allah beni mübarek kıldı. Evet, yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı. Allah Bizi de mübarek kılmış midir? Elbette ki. Mübarek kılmadığı, mübarek olma imkanı vermediği hiçbir kul yoktur. Zaten o dünyaya gelirken mübarekti. Hazreti İsa bunu söylerken beşikteydi. Yeni doğmuş. Annesinin kucağında evet, Yahudilere konuşurken böyle söyledi. Mesele bizim mübarekliğimizi bozmamamızdır. Onu kendimiz bozuyor. Biraz önce anlamaya çalıştığımız ef halde kendimiz onu örtüyoruz. Gece nasıl gündüzü bürüyorsa, örtüyorsa, küfür de imanı örter. Aynı şekilde mübareksizlik de mübarek olmayı örter. Mübarek, bereketli demek, daimi demek, kesintisiz, sürekli demek. Mübarek olanlar, kesintisiz bir hayatı kazanmış olanlardır. Cenneti kazanmış olanlardır. Allah'ın rızasını kazanmış olanlardır. Onu kaybetmeyenlerdir. Fıtratını bozmamış olanlardır. Fıtratının üstünü örtmemiş olanlardır efali anlatırken nüzul sırasına göre anlatıyoruz. Hepsi birbirini tamam diyor. Hepsi birbirini bir daha izah ediyor, beyan ediyor. Daha güzel anlaşılsın diye. Evet, insan mübarek bir varlıktır. İnsan meleklerin secde ettiği varlıktır. Meleklerin secde ettiği varlık mübarek olmaz mı? Evet, kendimizi örtmüşüz, kapatmışız, gönlümüzü örtmüşüz, aklımızı, irademizi örtmüşüz. Ama bir la ilahe illallah demekle Allah o örtüyü üzerimizden kaldırır. Bir tevbe ettim ya Rabbi, estağfurullah ya Rabbi, beni affet ya Rabbi, mahfiret et ya Rabbi deyince o örtüyü kaldırır. Günah örtüsünü kaldırır şirk örtüsünü kaldırır. Aynı şekilde la ilahe illallah deyince cehalet örtüsünü üzerimizden kaldırır. Mübarek biri olur. Mübarek bir insan olmuş oluruz. Yani Rabbini isteyen, ahireti isteyen, mübarek olan cenneti isteyen bir kul olmuş oluruz. Gönlümüz cehennem olmaktan kurtulup cennete dönmüş olur. Gönlü cennet olan mübarek bir kul olmuş oluruz. Şeytanın işi de bizi o mübarek halden çıkarıp cehenneme sürüklemektir. Gönlümüzü örtmektir. Perdelemektir. Küfür perdesiyle perdelemektir. Şirk perdesiyle perdelemektir. Allah'a itiraz, isyan perdesiyle perdelemektir o mübarekliğimizi bozmaktır. Eğer Rabbimizden başka tarafa dönmezsek o mübareklik bozulmaz. Başka tarafa döndüğümüz için bozulmuştur. Ama bir kul Rabbine dönünce, Rabbine iman edince, Rabbini her şeyden çok, canından çok sevince o Artık Rabbinden başka tarafa dönemez. O mübarek bir kuldur. Rabbinin hesabını yapıyor. <gülüyor> Allah da ona kapıları açar. Gönlü cennet olsun diye. Rabbinin rızasını kazansın diye. Ebediyen kazansın. Mübarek olan Rabbine yakın olsun. Rabbine dost olsun diye. Gönlü mübarek olan Kabe olsun diye. Peygamberlerin yaşadığı o Mescid-i Aksa vahyin indiği yerdir. Gönlü vahyin indiği mübarek belde olsun diye. Ona gereken muameleyi yapar. Sadece iman ettim deyip samimi olarak Rabbine dönmesi onu mübarek kalar. Allah Kur'an'a mübarek dedi. Bizim bu indirdiğimiz Kur'an evet mübarek bir kelamdır. Onu size indiriyoruz. Sizin için hayırlı olanı size öğretir. Rabbiniz sizi istifade ettirir, faydalandırır. O nasıl mübarekse, siz Rabbinizin vahyini dinleyince onunla mübarek olursunuz. Şimdi, evet, ayetin devamında Allah buyuruyor, şimdi siz buna itiraz mı ediyorsunuz? Bunu inkar mı ediyorsunuz? Siz buna şahitsiniz. Rabbinin kelamını dinleyen, vahyini dinleyen bunun şahididir. Nasıl inkar edebiliyorsun? Eğer Rabbini dinlersen, ne kadar güzel bir kul, ne kadar mübarek bir kul olduğunu anlamadın mı? Sana verdiğim akılla, fıtratla sen bunu anladın, sen bunu biliyorsun. Bunu seni Evet, tertemiz kıldığını, senin için hayır olduğunu, bununla beraber seni mübarek kıldığını görüyor ve sen bunu biliyorsun. Bildiğin halde inkar mı ediyorsun? Yani ona ters mi düşüyorsun? Onu kabul etmiyor musun? Eğer bunu yapıyorsan, bunu bile bile yapıyorsun. Sen bunun şahidisin çünkü. Evet, Kur'an nasıl mübarekse o Rabbim, Rabbimizin kelami, Rabbimiz bizimle konuşuyor. Mübarek olan Rabbimiz elbette ki kelamı da mübarektir. Dolayısıyla Rabbimizi dinleyince, Rabbimizle muhatap olunca olabileceğimiz tek bir şey vardır. O da mübarek olmak. ne diyoruz? Mübarek zat. evet, Ahirete ait bir zat. Rabbinin hesabını yapan bir zat. Tertemiz olmuş bir zat. Küfürden, şirkten, riyadan, hasetten, nifaktan temizlenmiş bir zat. Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etmiş bir zat demektir bu. Bütün kullar için bu böyledir. Kapı herkese açıktır. Rabbimiz siz mübareksiniz. Kendinizi kirletmeyin. Rabbinizi dinleyin. Rabbinizi ciddiye alın. Öyle ki mübarek olasınız. <gülüyor> Aynı şekilde Allah ayet-i kerimede Nuh aleyhisselam'a duayı öğretirken öyle buyurur. De ki Rabbim beni mübarek bir yere indir. Evet, gemide inerken bunu söyle dedi. Çünkü sen iskan ettiriler, ettirenlerin hayırlısısın. İneceğim yeri benim için sen seç. Beni mübarek bir yere indir. Öyle bir yere indir ki, orada mübarek olmayı kazanayım. Bunun için bizim, aynı zamanda bizim için orada bereketler olsun. E söyledim, bereket manevi berekettir. Aynı şekilde zahiri bereketler, manevi bereketin kazanılması için, mübarekliğin kazanılması içindir. Eğer bir yerde Allah bize ikramda bulunuyor, rızkımızı veriyorsa, orası bizim için mübarek bir yer olmuş olur. O belde bizim için mübarek bir yer olmuş olur. Eğer orada Allah'ın ikramına nail oluyorsak, Allah'ın rahmetine nail oluyorsak, Allah'ın keremine nail oluyor, hidayetine nail oluyorsak, dünyamızı, ahiretimizi orada kazanıyorsak, orası bizim için mübarek bir yer olmuştur. Onun için Nuh Aleyhisselam'a öyle dua etmesini emretti Allah beni mübarek bir yere indir. Gemiyi mübarek bir yere indir. Bizim için mübarek olmayı kazandıracak, bununla beraber senin nimetlerinle muhatap olacak bir yere indir, diye dua ettirdi. Biz de neredeysek, nereden rızkımızı kazanıyorsak, Allah nereden bize ikram ediyorsa, orası bizim için evet, mübarektir. Çünkü orada o nimet Allah'tan geliyor. Dolayısıyla Allah'a şükredince, nimeti Allah'tan bilince Allah imanımızı arttırır. Aynı şekilde orada ebedi hayatımızı kazanıyorsak, kulluğumuzu yapıyorsak, Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışıyor, sirat ve müstakimde Rabbimize koşuyorsak, orası bizim için mübarek bir yerdir. Mübarek olmayı bize kazandırıyor çünkü. İnşaat'a bulunduğumuz yeri bizde öyle göreceğiz. Mübarek bir yer olarak Rabbimizin bizim için evet, tercih ettiği bir yer olarak görür. Rabbimize şükreder, hamd eder, evveli hayatımızı kazanır. Rabbimizin mübarek dediği kullarından oluruz inşallah. Allah ayetin devamında muhakkak ki Nuh aleyhisselamla onunla beraber olanlar, aynı şekilde onun kavmi, onların başında geçenler, onların başlarından geçenler bir imtihandır. Bununla beraber ibretler vardır. İbretleri anlamaya çalışmamız gerekir. Mübarek olanlar gemiye bindiler. Olmayanlar da helak oldular bu ibret. Hayatı yaşarken eğer sizin için ibretler vardır dediyse bu durumda bizim almamız gereken ders nedir? Peygamberlerle beraber olmak. <gülüyor> Peygamber barisleriyle beraber olmak. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak. Onlarla beraber gemide olmak. Onlarla beraber mescitte olmak. Dergahta olmak, Kur'an kursunda olmak. Medresede olmak. Evet, onlarla beraber selamette olmak. Yoksa yoksa boğulursun. Onun için Allah'a ait kerimede hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi. Evet, Hep beraber müminler olarak Allah'ın ipine sarılmak. İpine sarılıp Allah'a gitmek. Rabbimize yaklaşmak, yakın olmak, mukarrebın olmak. Rabbimize dost olmak. Rabbimizle şereflenmek. O'nun verdiği izzetle izzetlenmek. <Gülüyor> Allah göklerin ve yerlerin nurudur buyurur ayet-i kerimede bu müteşabih bir ayet Allah teşbih ediyor bir benzetme ile nurunu anlatıyor. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir. O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan yani zeytinden, Çıkan yağdan tutuşturulur, Işık verir, Nur saçar. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmezse dahi ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara işte böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilendir. Allah nurunu anlatıyor. Nuruna bir misal veriyor. Nurun yandığı yere mübarek dedi. Nurunun aydınlattığı yere mübarek dedi. Başka bir ayet-i kerime de gene nuruna misal verirken Allah'ın nuru bir takım evlerdedir ki Allah orada isminin zikredilmesine tesbih edilmesine müsaade etmiştir. Nerede Allah zikrediliyorsa orada Allah'ın nurunu taçan biri var demektir. Orada Allah'ı zikredenler, Allah'a hamd edenler o nurla nurlanıyor demektir. Allah'ın nuruyla Burada anlatılan Allah'ın misal verdiği o nuru saçan evet, mürşid Kamil'dir. Belki bu ayeti uzun uzun anlatmak gerekir. Anlaşılsın diye kardeşlerimiz diğer sohbetleri ya da tefsire bakarlarsa bu ayeti uzun uzun anlatmış olmam gerekir. Bir de Allah evlere girdiğiniz zaman Allah'tan mübarek ve güzel bir hayat yaşama dileğiyle, duasıyla kendinize hem kendinize hem birbirinize selam verin dedi. İşte Allah düşünüp anlıyasınız diye size ayetlerini böyle açıklar, buyurur. Evet, kendinize ve orada bulunanlara selam verin. Hiç kimse yoksa kendinize selam verin, buyurur. Kendine selam verirken mübarek ve güzel bir hayatı, mübarek olmayı kazanma, kazanacak bir hayatı yaşamak için, Rab'inize dua edin, selam verin. Eğer birine selam veriyorsak, bu durumda ne demiş oluyoruz? Allah seni mübarek kılsın, demiş oluyoruz. Allah seni selamette kılsın, gönlünü selamette kılsın, gönlünü cennet eylesin. Ebediyen Allah'ın selamında olasın, diye dua etmiş oluyoruz. Bununla beraber hayatı yaşarken de, mübarek olmayı kazanacağın bir hayatı Allah sana ikram etsin. Mümince yaşama, Müslümanca yaşama, takvayla yaşama hayatını ihsan etsin, ikram etsin diye dua etmiş oluyoruz. Allah bu duayı kendinize de yapın dedi. Kendi kendimize böyle dua etmemiz gerekir. Mübarek bir hayatı yaşama duası, mübarek olma duası, evet, ebedi hayatı kazanma Allah'ın güzelliğiyle, mübarekliğiyle mübarek olma duasıdır. Selam. <gülüyor> Allah Muhaddes Vadi Tuva'da Hz. Musa'ya hitap ettiği o vadiye mübarek dedi, hem vadi mübarek, hem ağaç mübarek. Neden? Allah ağaçtan tecelli ediyor Hazreti Musa'ya, <gülüyor> ağaçtan hitap ediyor. Allah tecelli edince hem ağaç mübarek oldu hem vadinin kendisi mübarek oldu. Allah bir gönüle tecelli edince o gönlün sahibi mübarek olmuş olur. Bununla beraber bulunduğu yer, bulunduğu vadi mübarek olur. O gönülden Allah'ın ayetleri Evet, tecelli edince, o Allah'ın ayetlerini anlatınca, orası evet, mübarek olur. Mübarek kılan Allah'tır. Ayetin sonunda öyle buyurdu, İnni İn Allahu Rabbul Alemin. Ben Allah'ım, alemlerin Rabbiyim. Allah benim, alemlerin Rabb'i benim. Alemlerin Rabb'ini dinliyoruz. Alemlerin Rabb'ini ciddiye alıyoruz. Rabb'imizi ciddiye alıyoruz. Her neyi bize anlatmışsa Olduğu gibi anlamaya çalışıyoruz. Bu imanımızın gereğidir. Bu imandır çünkü Allah bir şeyi söylediyse onun dışında bir şeyi düşünmek küfür olur. Rabbimiz ne dediyse o. Onun için bazen söylüyorum bu Kur'an Allah'ın kullarına inmiştir. Bütün kullara her bir kula tek tek bu Kur'an alimlere ilmenmiştir yani alimler okusun, biz onlardan dinleyelim deyilir. Kendimiz okuyacağız, bir de alimlerin söylediğini de okumaya, dinlemeye, anlamaya çalışacağız. Daha iyi anlayalım diye. Ama onu bizim anlamamız gerekir ki, biz iman etmiş olalım. Rabbimiz bize söylemiştir, onu anlamaya çalışıyoruz. Öyle ki Rabbimiz hangi konuda olursa olsun bunu neden böyle düşündün, bunu neden böyle anladın, bunu neden böyle yaptın, bunu neden böyle konuştun dediğinde ne dememiz gerekir? Sen söyledin ya Rabbi. Senin bana verdiğin akılla ben bu kadar anladım. Anlamaya çalıştım. Aklımı sonuna kadar kullanmaya çalıştım. Öğrenmeye çalıştım. Ben bu kadar anladım. Hesabı verdik. Hiç Allah neden böyle yaptın? Neden böyle konuştun? Neden böyle düşündün der mi? Haşa. Bu yakışır mı? Kime ne vermişse ondan hesaba şeker. Ama dese ki Faraca böyle söyledi. Allah demir, Kulun, senin Rabbin ben miyim? O midir? Ben sana ben ne söyledim peki? O öyle söyledi, ben de söyledim. Sen dinlemeye, okumaya, anlamaya tenezzül etmedin mi? Beni dinlemeye Beni anlamaya dayık görmedin mi? Emeli hayatı bu kadar mı basite aldın? Okumaya, anlamaya tenezzül etmeyecek kadar, ciddiye almayacak kadar vaktim yok, zamanım yok dedin. Her şeye vaktin vardı, ona mı yoktu? Beni dinlemeye mi senin zamanın yoktu? Beni anlamaya mı senin zamanın yoktu? Oysa ki ben seni kendim için yaratmıştım. Sen gittin neye daldın? Hangi oyuna, hangi eğlenceye daldın? Neyin peşinden koştun öyle? Neyi dertledin kendine? Gece gündüz başka işleri yaptın, çalıştın, her şeye zamanın vardı, bir tek beni dinlemeye zamanın yoktu, öyle mi? Sen böyle mi iman ettin? Senin bu şekildeki imanını kabul edeceğimi mi zannettin? Sen bana böyle mi iman ettin, beni böyle mi sevdin? Seven sevdiğini dinlemeyi sevmez mi? Sevdiğimizden bir mektup gelse, bir parça yazı gelse, onu tekrar tekrar okumaz mıyız? Okuyup anlamaya çalışmaz mıyız? Hem de en ince ayrıntısına kadar ne demek istediği deyip anlamaya çalışmaz mıyız? Yani zahiri olarak sevdiğin biri kadar bile beni sevemedin mi? O kadar da bir kıymette yer vermedin? Demez mi? Onun için Rabbimizin keramını okuyoruz okumayı bilmiyorsak dinliyoruz. Mealinden dinliyoruz. Anlamaya çalışacağız inşallah. Evet. Allah öyle buyurur bu ayet-i kerimede. Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve akli olanlar nasihat alsınlar, üyüt alsınlar hatırlasınlar diye indirdik. Evet, Allah mübarek kitabını anlayalım diye, düşünelim diye Rabbimizin nasihatini, üyüdünü alalım diye indirmiştir. Ama dinlemeden de, anlamadan da, okumadan da ne üyüd alabiliriz, ne de düşünmüş oluruz, ne de onunla mübarek olmuş oluruz. Ama mübarek olan Kur'an gönlümüze inerse gönlümüzü mübarek eder. Bizi idare eden gönlümüzdür. Gönlümüzle hareket ediyoruz. Dolayısıyla eğer gönlümüze inerse hayatımız mübarek olur. Her işimiz mübarek olur. Dilimiz mübarek olur. Allah'ın sevdiği gibi konuşur. Kulağımız mübarek olur. Allah'ın sevdiği şeyleri diler. Aklımız, irademiz mübarek olur. Düşüncemiz, fikrimiz, tefekkürümüz mübarek olur. Gönlümüz mübarek olur. Beytullah olur. Mübarek olan Allah gönlümüze tecelli eder. Gökten sizin için mübarek bir su indirdik. Onunla bahçeler ve diğer biçilecek taneleri yeşerttik, bitirdik. Sizin için. Allah gökten indirdiği suya mübarek dedi. Neden? Yeryüzünü diriltiyor da ondan. Öyle buyurdu. Yeryüzünü ölümünden sonra rahmetimizi indirip diriltiriz. Vebarek olan onun rahmetidir. Rahmeti kulları için tecelli ediyor. Dolayısıyla evet, yağmuru indiriyor. İnsanlar için, mahlukat için bereket oluyor. Yeşertiyor, diriltiyor, yeşertiyor. Allah'ın ikramını görüp hamd etmemiz gerekir. Şükretmemiz gerekir şükredince hamd edince nimetleri yağmuru Rabbimizden bilince yağmuru Rabbimizin bize olan rahmet tecellisini tecellisi olarak bilince yeryüzündekini yeşertip bağlar bahçeler onunla bizim için yarattığına iman edince bize ikramda bulunduğuna iman edince şükrederiz hamd ederiz Rabbimizin İkramına, Rabbimizin rahmetine şahit oluruz. Dolayısıyla yağmur bizim için rahmet olmuş olur, bizim için bereket olmuş olur, bizim için mübarek olmuş olur. Şükrümüze vesile olduğu için, Rabbimizin güzelliğine, ikramına şehadet ettirdiği için bizi mübarek kılar. Her ne varsa Allah bu Kur'an'ı insan için, insanlar için indirmiştir. Ve her neyi söylüyorsa onu insana söylüyor. İnsan, Rabbim bana ne söylüyor deyip anlaması gerekir. Evet, insan, Rabbim bu muameleyi bana neden yaptı deyip Rabbini tanıması, anlaması gerekir. Her neyi Allah söylemişse insana söylemiştir, insan için söylemiştir onu. Allah'ın peygamber gönderdiği kavimlere, kavimler için öyle buyuruyor. Eğer onlar iman etselerdi, takva sahibi olsalardı, hem gökten, hem yerden onlar için nice bereketler Çıkarır, bereket kapılarını, mübarek kapılar onlara, onlar üzerine açardık. Hem gökten ikram ederdik, hem yerden ikram ederdik. Eğer iman edip takva sahibi olsalardı. Eğer sıkıntılar yaşıyorsak, gerçek manada iman edememiş, takva sahibi olamamış, Allah'a karşı sorumluluğumuzu get yerine getiremediğimizden dolayıdır. İmar edip yerine getirseydik ne olurdu? O zaman Allah hem gökten bize rahmetini indirir, hem yerden bize ikramda bulunur. Bizim için bereketler, bereket kapılarını mübarek kapılar açardık buyurur. Mübarek kapılar açardı. Kazanabileceğimiz, ebediyen kazanabileceğimiz ve mübarek olabileceğimiz tertemiz olabileceğimiz imkanlar verirdi Allah. Neden açmıyor? Açtıkça, açarsa, eğer iman etmemiş ve takva sahibi değilsek sadece dünyaya dalarız ve kendimizi kaybederiz. Olan mübarekliğimizi de kaybederiz. Onun için Allah onu kısıyor. Ayet-i Kerime'de öyle buyurmuştu. Eğer Allah insanlara Bol bol ikram etseydi, insanlar evet, azarlardı, sınırı aşarlardı. Kendini kibirlenip bir şey zannederlerdi. Onun için kısıyoruz. Öyle nimet kapılarını açmıyoruz. Evet, zahiri nimetler için buyuruyor. Ayetin devamında buyuruyor. Ama onlar yalanladılar. Biz de onları yaptıkları yüzünden yakaladık. Neyle yakalıyor? Sıkıntıyla yakıyor. Musibetle yakalıyor. Belayla yakalıyor. Öyle ki dönsünler diye. İman etsinler diye. Rablerini tanıyıp Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getirsinler diye. <gülüyor> Allah buyuruyor ey Nuh sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam olsun. Bereketlerle mübarek olarak inin. Gemiden inin. Allah bütün kullarına selam dedi. Selam olsun dedi. Nuh'la beraber bütün zürriyete, bütün insanlığa selam dedi. Ayetin devamında. Sonra kendilerini dünyada fayda faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Allah hepsine selam söyledi ama bir kısmı Allah'ın bu selamını almayacak. Bununla beraber Rabbine isyan edecek, itiraz edecek. Kendini azabın içine atacak. Allah'ın rahmetinden mahrum kalınca zaten kendini azabın içine atmıştır. Böyle ümmetler de olacak dedi. Senden sonra gelen böyle ümmetler de olacak dedi. Evet dolayısıyla bütün kullarına selam dedi. Selam olsun dedi. Seninle beraber olan bütün kullarıma selam olsun dedi. Kul Allah'ın selamından yüz çevirince evet, mübarek olmaktan çıkıyor, mübarekliğini kaybediyor, temizliğini kaybediyor, kulluğunu kaybediyor. <gülüyor> Melekler Hazreti İbrahim'in İbrahim'e gittiğinde onun hanımına söylüyor Allah'ın rahmeti ve mübarekliği sizin üzerinizdedir dedi. Evet, ev halkının üzerinedir dedi. Muhakkak ki Allah hamd-i layıktır. Allah Hamid ve meciddir. Bütün şeref Allah'a aittir. Hamd O'na layıktır. Bununla beraber şeref verir ve övgüye de layık kılar buyurdu. Bizim de öyle bir eve sahip olmaya çalışmamız gerekir ki, mübarek olsun. Evimiz mübarek olsun. Evdekiler mübarek olunca ev mübarek olur. Ev halkı mübarek olunca ev mübarek olur. Allah böyle bir ev halkı için onlar övgüye layıktır. Onlar şereflidir dedi. Çünkü onlar Rablerine hamd ederler. Bununla beraber şerefi de Rablerinden alırlar. Hamidun Mecid dedi, mecid. bir de Arş'a Mecid diyor. Arş-i Mecid, şerefli arş demektir. Gönül Allah ile şereflenince Arş-i Mecid olmuş olur. Böyle olunca mübarek olmuş olur. İnşallah hem kendimizi hem de ev halkımızı böyle mübarek hale getirmeye çalışacağız. Bizi Allah'a taşıyan her vesile, her sebep bizim için mübarek bir sebep, mübarek bir vesiledir. Allah'ın bize ikram ettiği bir imkan demektir. Onun için her bizi Rabbimize yaklaştıran vesileyi, sebebi mübarek olarak göreceğiz inşallah. Allah Hz İbrahim için öyle buyurdu, hem İbrahim'i hem de İshak'i Allah mübarek kılmıştır. Ama her ikisinin neslinden de kötülük yapanlar, kendine kötülük yapanlar, kendine zulmedenler olacak dedi. Yani onların mübarek olması, nesillerinin de mübarek olması manasına gelmez. Kendine zulmedenler, her ikisinin esinlerinden de kendine zulmedenler olacaktır. Yani o mübarekliği kaybedenler olacaktır dedi. Allah yeryüzünü insanlar için mübarek kılmıştır dedi. Allah bizi mübarek olanlardan eylesin. Kendini kirletmeyenlerden eylesin. Kirlenince tövbeyle, istiğfarla Rabbine dönerek kendini temizleyen, mübarek hale getirenlerden eylesin. Allah'ın yüklediği emaneti taşıyanlardan eylesin. Allah'ın nefrettiği ruh olanlardan, mübarek olanlardan eylesin. Beraber mübarek olmak için temizlenmeye çalışan, Yol yürümeye çalışan, Rabbine koşmaya çalışan kullarından, mübarek olmaya çalışan kullarından eylesin. Rabbimiz bizi birbirimizle mübarek eylesin. Bu arada Ramazan ayımız da mübarek olsun. İnşallah mübarek olmamıza vesile olur. Allah bizi orucumuzla, ibadetimizle Hayrımızla, iyiliğimizle, güzelliğimizle çabamızla, gayretimizle mübarek eylesin inşallah. Allah bizi kendisiyle, tecellisiyle, güzellikiyle mübarek eylesin inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.